Sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim dilek geçer. KPSS'ye hazırlanıyorum. Başarılı olmak için dinen neler yapmalıyım? İyi akşamlar. Evet. Dinen neler yapmak gerekiyor? Hayatı nasıl yaşıyorsak dinimiz odur. Dinen ne yapmak gerekiyor? Dinen demek Allah'ın dinine göre. Yani Allah'a göre, yani Resulüne göre ne yapmamız gerekir? Nasıl düşünmemiz gerekir? Nasıl bakmamız gerekir? Önce niyetimizin Allah rızası olması gerekir. Eğer kazanırsam, bir iş sahibi olursam, bu durumda Allah'ın kullarına yardım etmeye çalışır, ebedi hayatımı kazanmaya çalışır. Bu ne bir vesile? Ederim demek gerekir. Niyetin önce böyle olması gerekir. Bununla beraber hem zahiri olarak çalışırken bir de dua etmek gerekir. Bunu Allah'tan istememiz gerekir. İsterken ya Rabbi bu şöyle olsun diyerek değil. Ya Rabbi hakkında hayırlısı neyse onu ihsan et, onu ikram et. Eğer kazanırsam, bu hem dünyam hem ahiretim için hayır oluyorsa, eğer bununla ben, ebedi hayatımı, senin rızanı kazanıyorsam, dünyayı kazanıyorsam, dünyam için hayır, ahiretim için hayır oluyorsa bunu ikram et. Yok, hayır olmuyorsa beni bundan koru, beni muhafaza et, yani kazanmayayım diye dua etmek gerekir. Her şeyin en iyisini bilen, bizim için hayır olanı bilen elbette ki Allah'tır. Onun için Rabbimizden böyle istiyoruz. Niyetimizi de aynı şekilde düzeltiyoruz. Bunu böyle yaptığımızda inşallah Allah'a göre, Allah'ın dinine göre doğru yapmış oluruz. Yanlış yapmamış oluruz. Evet. Efendim Adana'dan münevver çağıran Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sizi çok seviyorum efendim. Gece gündüz sizi dinliyorum hocam. Sizden ricam var, benim annem yoğun bakımda, ona dua edin, ellerinizden öperin. Allah razı olsun. Allah bizi bir ve beraber eylesin. Allah bütün hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Allah neye hayır diyorsa, hayır olur. Allah'ın herkes için takdir ettiği bir hayır vardır. Hem dünyası hem ahireti için. Ama her ne olursa olsun öncelik ahiretindir. Eğer ahiretimiz için hayır olanı istersek mutlaka dünyamızda hayır olur. Hastalarımız için de aynı şekilde neyin hayır neyin şer olduğunu Allah bilir. Eğer biri hastalandığında Allah onun günah, günahlarını affediyorsa, günahlarına kefaret ediyorsa, onunla o hastalıkla onu yüksek derecelere kavuşturuyorsa, <gülüyor> bu durumda Allah rahmetiyle muamele etmiştir, o hayırdır. Duamız nasıl olmalıdır? Ya Rabbi, rahmetinle muamele et. Nasıl rahmet oluyorsa onun için, muameleyi öyle yap ya Rabbi, diyoruz. Diyor ve bunu da aynı şekilde, nasıl muamele ederse etsin, kabul ediyor ve muamelesini seviyoruz. Allah bütün hasalarımıza kardeşimizin annesine de, rahmetiyle muamele inşallah. Efendim, ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz. Selamun aleyküm efendim. Aleykümselam. Yaklaşık 9 aydır evliyiz. Evlenmeden önce eşime örtünme şartı koştum. O da kabul etti. Ancak onu bazen işte, bazen dışarıda açık olarak görüyorum. Bununla beraber sigara da içiyor, sigarayı da bırakmıyor. Onunla tartıştım, kavga ettim. Hiçbir düzelme olmadı. Ayrılma kararı aldık. Hayırlı mı değil mi diye istihareye yattık. Eşim bir şey görmedi. Ben ben ise rüyamda ormanlık bir alanda sarı renkli arıları, siyah renkli ayıları kovalarken gördüm. Eşim bugün babasının evine gitti ve telefonlarıma da cevap vermiyor. Bu durumda ikimizin de ailesi rahatsızlık duyuyor. Sizden ricam bu rüyamın manası nedir, bize tavsiyeniz nedir, dualarınızı bekliyoruz. Önce rüyanın manasını söyleyeyim. Herhangi bir konuda ne yapacağımızı bilemeyecek haldeyken, böyle e, istihare yapmak yanlıştır. Herhangi bir şekilde bir mana ifade etmez. Diyelim ki bir rüya gördük, Zaten öyle söyleniyor. Eğer beyaz görürsek hayır, siyah görürsek şerdir. Diyelim ki bir rüya gördük. O rüyanın şeytani mi, rahmani mi, nefsani mi olduğunu nereden biliyoruz? Zaten şeytanın en sevdiği, en sevindiği şey eşleri boşaltmaktır. Onun için herhangi bir şekilde İstihara yapılması yanlıştır. Ben rüya gördüm, rüyaya göre hareket ediyorum demek yanlıştır. Çünkü Allah insana akıl vermiştir. İrade vermiştir. Tercih etme hakkı vermiştir. Bununla beraber her konuda Allah'ın bir tavsiyesi, bir emri, bir hükmü vardır. Aklımızı kullanıp Allah nasıl hükmetmişse öyle hükmetmemiz gerekir. Öyle anlamaya çalışmamız gerekir. Eğer rüyaya göre hareket edersek, Evet, hiç farkında olmadan şeytana uymuş oluruz ki bu yanlıştır. Onun için bu şekilde bir rüya, bu şekilde bir istihare batıldır. İstihare olmaz. İstihare, hayri dilemek demektir. Hayri istemek demektir. İsmi üzerinde istihare. Hayri isteme. İki rekat namaz kılıyorsun, Rabbinden hayr olanı istiyorsun. Yoksa nasıl oluyor, nasıl yapmam gerekir bana göster demek yanlıştır. Bu durumda aklımızı kullanmamış oluruz. Bu durumda Allah'ın vahyini yok saymış oluruz. Özel olarak bana göster demiş oluruz. Allah her şeyin hayır olanı söylemiştir. Resulü her şeyin hayır olanını söylemiş ve yapmıştır. Allah şerri de beyan etmiştir. Evet böyle bir durumda ne yapmak gerekir? Mesela bir mümin bir Yahudi bir Hristiyanla evlenebilir mi? Ehli kitaptan biriyle? Evet. Yani sen Yahudi'sin, Hristiyan'sın diye boşanması doğru müdür? Hayır. Zaten evlenebilir dedi Allah. Bu durumda yapılması gereken şey en güzelini yapmaktır. Madem ki evlendiniz, bu durumda yapmanız gereken şey işleri yoluna koymaya çalışmaktır. Birbirinize karşı fedakar olmaktır, fedakarlık yapmaktır. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Eşinizde herhangi bir eee huyunu sevmiyebilirsiniz. Herhangi bir hareketini, tavrını sevmiyebilirsiniz. Ama o sizin için hayır olabilir. Onun için insan beşerdir. Hatası da olur, kusuru da olur, eksiki de olur, yanlışı da olur. Bize düşen birbirimizi cennete taşımaktır. Birbirimize yardım etmektir. Birbirimize destek olmaktır. Yok şunu şöyle yaptı, bunu böyle yaptı, hemen boşanalım demek yanlıştır. Bu karar yanlış bir karardır. Birbirimize yardımcı olalım. Yapmamız gereken şey birbirimize Allah'ı sevdirmek. Bir kul Allah'ı sevince ne yapar? Rabbim nasıl olmamı nasıl yapmamı istiyorsa öyle yaparım der. Öyle yapar. Yoksa sen ona bir şeyleri zorla yaptırmışsın. O bir mana ifade etmez. Allah katında bir degere sahip olmuş olmaz. Kul imanıyla Allah için bir şey yapınca Allah katında şükrana layık, teşekküre layıktır, ikrama layık olmuş olur. Onun için bize düşen eşimize, çocuklarımıza, Rabbini sevdirmektir. Bununla beraber kul Rabbini sevince, Rabbi neyi istiyorsa o da onu sever. Rabbim böyle seviyor deyip, onun sevgisini kazanmak için gerekeni yapar. İman da budur zaten. Yani bize düşen birbirimize iman vermektir. Yoksa kata gördük, hemen ayrılalım, hemen çocuğumuzu kovalım, Hemen kardeşimizi reddedelim. Böyle değildir. Evet, bize düşen birbirimize yardım etmektir. Birbirimizi cennete taşımaya çalışmaktır. Birbirimize Allah yolunda yardım etmektir. Birbirimize imani ikram etmektir. Muhabbeti ikram etmektir. İnşallah kardeşlerimiz de öyle yapar. Evet. Efendim, Bursa'dan Nurettin isimli bir izleyicimiz... Üzerimde kul hakkı bulunuyor. Bu kul hakkı bulunan şahısları uzun zaman geçtiğinden sahiplerini bulup veremiyorum. Kendilerini de tanımıyorum. Kimsi bunları camiye, kimsi fakirlere ver diyor. Bu durumda camiye mi fakirlere mi dağıtmam lazım. Üzerimdeki bu kul hakkından kurtulmam için ne yapmam gerekiyor? Bir tanıdık dedi ki hiç bunları yapma, hac yap. Allah hac yapanların kul haklarını affediyor. Efendim, bir de kulakla ilgili bir soru daha var efendim. Allah'ın kul üzerindeki hakkını anlamadan kul hakkını idrak etmek mümkün müdür? Demiş bir izleyicimiz. Evet. Kardeşimizin sorusuna cevap verelim. Eğer üzerimizde kul hakkı olduğunu biliyor, bununla beraber onu ödeme imkanımız yoksa, bu durumda yapılması gereken şey Evet, kardeşimizin söylediği gibi onu fakir fukara'ya dağıtmak veya bir camiye, bir mescide bağışlamak veya bir hayır yolunda harcamak onlar adına. Evet, yaptığını onlar adına yapıyor. Evet, başka biri hac yap demiş. Hac yapanların üzerinden kul hakkı kalkıyor. Böyle bir şey yoktur. Ama hac yaptı onun sevabını onlara bağışladı, onlar adına hacı yaptıysa bu başka bir şey. Olması gereken şey, neyi yaparsa yapsın o fark etmiyor. Mesele onlar adına hayrı yapmış olmaktır. Elbette ki o hayrın sürekli olması daha hayırdır onlar için. Diyelim ki mesela söylediği gibi bir camiye yardım etti veya bir çeşmeye yardım etti örneğin o sürekli aktığı için o hayırdır da sürekli olmuş olur. Bunların dışında yapılması gereken şey hangi ibadeti yaparsa yapsın, hangi hayrı yaparsa yapsın, dua ederken, onu hediye ederken üzerimde hakkı olanlara da hediye ettim ya Rabbi demesi gerekir. En yani kestirme yoldan. Evet üzerimde kimin hakkı varsa onlara da hediye ettim deyip. Hediye etmesi lazım. En uygunu olan budur. Allah zaten hayrı bölmüyor. Hem onlara da ikram ediyor, hem dua ettiklerine de ikram etmiş olur. Evet. Bir defem de diğer soruda Allah'ın hakkını takdir etmeden evet. Ulakır. Hayır bir kul Allah'ın hakkını takdir etmezse hiçbir şekilde hiçbir zaman insanın hakkını takdir edemez. Çünkü hak deyince onu sadece para olarak anlamak doğru değil, yanlıştır. Önce bir kula bakarken, bu Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Allah'ın bu kul üzerinde bir muradi vardır. Allah, Allah bu kula cenneti dilemiştir. Bu kulun benim üzerimdeki hakkı, benim ona hidayet olmamdır. Ona rahmet olmamdır, ona ikram olmamdır, ona cennet olmamdır eğer böyle Allah'a göre bakarsa, doğru bakmış olur, arsındakini doğru görmüş olur. Yok sadece böyle para olarak bakıyorsa, bu böyle birinin dini, imanı da para demektir. Parayı her şeyin önüne koymuş demektir. Bir kuru sevindirdiğinde, oradan Allah'ın rahmetini alır, aynı şekilde kırdığında, üzgünde de oradan da Allah'ın gazabını alır. Onun için Allah'ın hakkını gözetmeden, kulun hakkını gözetemez. Bir kula bakarken Allah ile beraber görmesi lazım onu. Hak bir tek öyle yapılmaması gereken şeylerde bir de yapılması gerekenlerdir. Eğer biri açsa onu doyurmadınsa hakkı geçti. Biri ihtiyaç sahibidir. Senin gücün var ve onun ihtiyacını karşılayabiliyorsun. İhtiyacını karşılamadınsa hakkı geçti. Aynı şekilde yolunu kaybetmiş. Eğer ona yolu gösterebiliyorsan, yolu göstermedinse hakkı geçti. O senin kardeşin çünkü. Evet. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyor. Kıyamet günü yapıp gönderdiklerinizi yapmayıp geride bıraktıklarınızı Allah hepsini bir bir önünüze koyacaktır. Yani bak şu imkanın vardı bunu yapmadın. Bunun hesabını soruyor Allah. Onun için kul hakkı deyince sadece Yaptıklarımız değil, bir de yapmamız gerekip, gerekip de yapmadıklarımız vardır, hak olarak. Evet, insan, insan için cennet olursa, hakkını ödemiş olur, Allah'ın hesabını yapmış olur, Allah'a göre hakkını ödemiş olur. Yok, insan insana cennet olmazsa, hiçbir şey olmasa bile onun hakkını ödememiştir. Hele bir de ona azap olursa, sıkıntı verirse, cehennem olursa, işte... O zaman da haksızlık etmiş olur, zulmetmiş olur ona. Allah bizi zalim olmaktan, zulmedenlerden eylemesin inşallah. Amin. Evet. Efendim, bir izleyicimiz selamünaleyküm. Aleykümselam. Neden yeni doğmuş bebeklere Ebu Bekir ismi neden ağır geliyor? Böyle bir şey var mı? Duanızda bizi unutmayın hocamız. Allah razı olsun, böyle bir şey yoktur. Bu batıl bir fikir, batıl bir düşüncedir batıl olan bir şeyle meşgul olmak, şeytanın verdiği vesveseyle meşgul olmak demektir. Ebu Bekir ismi neden ağır gelsin? Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam benim ismimi çocuklarınıza verin dedi mi? dedi. Muhammed ismini veriyoruz. Muhammed ismi ağır gelmiyor, Ebu Bekir ismi mi ağır geliyor? Oldu mu bu şimdi böyle? Olmadı. Yanlış. Böyle bir şey yoktur. Onun için insanların kendi kendine ürettiği şeylerdir bunlar, batıldır. Böyle şeyleri düşünmek ya da konuşmak yanlıştır. Evet. Efendim, bir izleyicimiz, şefaat var mıdır? Varsa nedir? Bir ilahi torpil diyebilir miyiz? Kesinlikle ilahi torpil diyemeyiz. İlahi torpil olmaz. Allah hiç kimseye torpil yapmaz. Şefaati doğru anlamak lazım. Burası çok şey önemlidir. Çok güzel soru sormuş kardeşimiz. Şefaat, şifa olmak demektir. Şeft, iki demektir zaten. Şefat değil, ve Biz insana bir dil, iki dudak vermedik mi? İki, çift demektir. Şefaat, çift yönlüdür. Bir dünyada, bir ahirette. Dünyadaki şefaat, yarım kalınca ahirette o devam eder, şefaat etmiş olur. Eksiyi tamamlamış olur. Yani nasıl mesela? eğer birine Allah'ın yolunu gösterirsek cennete giden yolu gösterirsek Allah'ın rızasını, dostluğunu kazanma yolunu gösterirsek bu yolda ona yardım edersek o da bize uyarsa ama yeteri kadar yapmayı beceremese ama elinden geleni yaparsa bu durumda iş öbür tarafa kalmıştır. O haliyle öbür tarafa gidilirse Allah huyuna yaptığın şefaati tamamla der. Evet, yaptığın şefaati tamamla. Bu durumda kim şefaat edebiliyor? Allah yolunda yol gösterenler şefaat edebiliyor. Allah ayet-i buyurdu ki, kim bir hayra, hayır işte şefaat ederse ona da ondan bir pay vardır. Kim de şerde, kötülükte şefaat ederse, aynı şekilde onun da oradan payı vardır. O yoldan e, gidenlerden dolayı. Ha, eğer hayırda şefaat ederse, bu durumda ne yapmıştır? Oradan payı vardır. Hakkını alıyor. Kaç kişi o yoldan giderse gitsin, onlardan da aynı şekilde e, nasibini alıyor. Öbür tarafta da onu tamamlıyor. Aynı şekilde şerde eğer şefaat ederse o da ondan nasibini alıyor. Cehenneme yol göstermiş çünkü. Cehenneme doğru yol göstermiş. Bununla beraber o da öbür tarafta onların önüne verir. Onları cehenneme götürür. Öteki de o hayırda yol gösterdiği için o cennete gidenlerin önüne verir. Onları cennete götürür. Evet Ayetten böyle anlamak gerekiyor. Şefaat böyledir. Torpül yok orada. Bazen Evradi babasına şefaat eder. Bazen baba Evrada şefaat eder. Eğer ona hakî hak yolunu göstermiş, Rabb'ini tanıtmış, Rabb'ini sevdirmiş, onu cennete taşımışsa, cennete gitmesi için yardım etmiş, şifa olmuş, gönlüne şifa olmuşsa, şefaat etmişse, şefati orada tamamlar. Onun önüne verir, onu götürür. Çünkü dünyada da öyle yapmıştı. Ama cehenneme Cehennem yolunda şefaat etmişse Allah öyle buradaydı kelimede. Şefaat kelimesini kullanıyor. Bu sefer orada da onların önüne verir, onları cehenneme götürür. O zaman ahirette şefaat vardır. Bir cennete şefaat var, bir de cehenneme şefaat vardır. Burada yaptığını orada devam ettirir. Oyun tamamlar. Evet, şefaat'i böyle anlamak gerekir. Bu başka bir açıdan anlattım. Elbette ki Resulullah Efendimiz şefaat eder. Peygamberleri kendi ümmetlerine şefaat eder. Buna beraber hayatı yaşarken Allah'ın ayet kelimede kerimede buyurduğu gibi her insan topluluğu için bir imam vardır. O imamla beraber huzura alırız buyurdu. Huzura alırken aynı şekilde eğer onlar kitabını sağından aldıysa en büyük sahadete kurtuluşa erdiler. Yok sonundan aldıysa ebediyen kaybettiler. Bu durumda o şefaat eden aynı şekilde nasıl bir muamele görecekse onunla beraber olanlar da o muameleyi görür. Evet. Efendim Yalova'dan Emrullah. Bundan sonra efendim bundan 10 sene önce bir işte çalışıyordum. Çalıştığım işte çoğu insanın hakkını yedim ve şu an çok pişmanım haklarını yediğim insanlara ulaşmak istiyorum. Ama hiçbirini şu an tanımıyorum. Onları bulamıyorum. Haklarını teslim etmek istiyorum ama hiçbirinin şu an nerede olduğunu bilmiyorum ve tanımıyorum. Bu yüzden onların hakkını şu anda fakir fukaraya vermeye çalışıyorum. Ve üzerimde ne kadar hakları olduğunu da bilmiyorum. Bir ölçü yok. Bunun ölçüsü nedir? Elimden geleni yapıyorum. Gerçekten çok pişmanım. Acaba böyle yapmakla onların hakkını vermiş oluyor muyum? ve diğer TV yeni gördüm izlemeye başladım çok sevdim. Diğer TV'ye ve hocamıza da selam olsun. Allah razı olsun. Böyle yapmaksa Allah'a karşı olan sorumluluğunu yerine getirdiğinde zaten Allah muameleyi yapar, ona göre yapar. Evet, onlar adına biraz hayır yapacağız elimizden geldiği kadarıyla. Kardeşimiz zaten öyle söylemiş. Eline geleni yapıyor. Buna beraber biraz önce söylediğim gibi her kayıt yaptığında, her bir güzellik, bir ibadet yaptığında dua ederken, evet nasıl ki Resulullah Efendimiz'e hediye ediyoruz, aynı şekilde anamıza, babamıza, sevdiklerimize hediye ediyoruz. Bir de hakkı üzerimde olanlara, hakkı bana geçmiş olanlara da hediye ettim Ya Rabbi deyip, ne yapıyoruz? Manevi olarak onların haklarını ödemeye çalışacağız inşallah. Kıyamet günü evet, göreceğiz ki o hediye ettiklerimiz inşallah o hakkı karşılar. Tüm kardeşlerimiz için de bu böyle geçerlidir. Duayı böyle yapmak gerekir ki, mutlaka üzerimize hak geçmiştir. Belki çok zaman haberimiz bile olmamıştır. Evet, onun için duamızı inşallah böyle yapacağız. E, hediye ederken de böyle hediye ediyoruz. Evet. Efendim Muhammed Yusuf, <gülüyor> Selamünaleyküm Hocam. Aleykümselam. Hayırlı, nurlu akşamlar. Hocam bir sorum olacak. Ayete buyuruluyor. O müminler ki Allah'ın adı zikredildiğinde kalpleri titrer. Ama biz Müslümanların kalpleri neden titremiyor? Bizim imanımızda sorun var o zaman. Evet. İmanımızda sorun vardır. Doğrudur. Eğer kalbimiz titremiyorsa sorun var demektir. Çünkü Allah orada mümini anlatıyor. Evet. Gerçek mümini. Gerçek müminin dışında kaldı mı? Gerçek mümin değil daha mümin olamamış ya da sahte mümin anlamına gelir. Evet, gerçek müminler onlardır ki Allah zikredildiğinde kalpleri titrer. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artırırlar. Bir de onlar bütünüyle Allah'a tevekkül eder, güvenirler. Eğer kalbimiz titremiyorsa bir sorun var. İmanımızda bir sorun var. Zaten imanı yanlış anlamışız. İman inanmaktır demişiz. Demişler daha doğrusu. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, Resullerine, ahirete, kadere inandın mı? imanı var dediler. Kelime-i şehadet getirdin mi? imanı var dediler. Ama Allah öyle söylemiyor. İmanın ne olduğunu anlamadan kendimizi imanlı zannetmişiz. İman, Allah'ı her şeyden çok sevmektir. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmektir. Allah'ın kelamını, sözünü her sözden, her kelamdan daha çok sevmektir. Ahireti dünyadan daha çok sevmektir. Meleki şeyleri, nurani şeyleri, hayri, güzelliği, ibadeti, muhabbeti, şeytani şeylerden daha çok sevmektir. Meleklere iman. Allah'ın Resulünü her örnekten daha çok sevip, daha çok örnek almaktır. Yani neye iman etmemiz gerekirse, gerekiyorsa onun önde olması gerekir, sevmemiz gerekir. Eğer Allah'ı her şeyden çok seversek bu durumda biri birini sevdiğinde o bir beşer olsa bile o zikredilince, anılınca, hatırlanınca onun ismi zikredilince söylenince gönlümüz titrer. Gönlümüz ürperir. Kalbimiz ürperir. Muhabbetten dolayı. Gönül bambaşka bir hal alır. Mesela e, bu, hikaye olarak Mecnun'un yanında Leyla dense, Mecnun hemen dönüp bakar. Oysaki Leyla demiş. Hemen o tarafa bakar. Ama bu ispat istiyor. Sevgi ispat istiyor. Öyle sadece seviyorum demek sevgi için yeterli değil. İmtihan zaten imanı ispatlama imha, imtihanidir. Allah'a olan sevgini ispatlama imtihanidir. Allah neyi seviyorsa sen de onu sevmen lazım. Neyi sevmiyorsa sen de sevmemen lazım. Mesela Mecnun anlatılırken, evet, ne deniyordu? Mecnun bir çöplü gün üzerinde uyuz bir köpeği almış, seviyormuş böyle. Evet, görenler demişler ki, yani eğer seveceksen bari böyle doğru dürüst temiz bir köpek sevseydin. Niye bu uyuz köpeği almışsın, böyle seviyorsun? Ne demişti Mecnun? Siz anlamazsınız. Bu... Leyla'nın köyünün köpeğidir. Bu sıradan bir köpek değil. Leyla'nın köyünün köpeğidir. Onun için böyle seviyorum. Leyla'nın köyünün köpeği olduğu için uyuz bir köpeği seviyor. Ben Allah'ı seviyorum diyen insanı nasıl sever? Nasıl sevmelidir? Allah'ın yeryüzündeki halifesi, Allah'ın zatıyla sıfatıyla tecelli ettiği, kendinden hayat verdiği, varlık verdiği insanı nasıl sever? Nasıl sevmesi gerekir? İmanın ispatı, sevginin ispatıdır bu. Sevmiyorsa yalan söylüyor. Sevmiyorsa kendini seviyor. Nefsini seviyor. Seviyor da haberi yok. Onun için eğer Allah'ı severse, Allah zikredilince kalbi titrer, ürperir. Bir insana muamele ederken Allah'ın onunla beraber olduğunu, ona yakın olduğunu, onun üzerinde bir Muradının olduğunu bilir ve muameleyi ona göre yapar. Nasıl yaparım da o gönülden Allah'ın sevgisini kazanırım, rızasını kazanırım, rahmetini kazanırım diye hesap eder. Allah'ı seviyor. Onun sevgisini istiyor, rızasını istiyor. Bu bunu gerektiriyor. Nereden alacaksın Allah'ın rızasını, sevgisini? Havadan yakıyor mu? Yok. Nereden verir onu? İnsanın üzerinden, mahlukatın üzerinden, varlığın üzerinden veriyor onu. Tecelli etmiş. Hadi al. Evet. İmanı doğru belki anlamadığımız içindir. İmanı anlayınca nasıl kazanmamız gerektiğini de anlarız. İmanı anlayınca ona oyun tadma imkanımız olur. Tadabiliriz. Tadınca ne olur imanı? Allah'la olan sevgiyi albimiz ürperir. Kur Allah deyince nasıl ürpermez? Eğer iman etmişse ya da biri Allah deyince nasıl ürpermez? Ama Allah demekten denmesinden fark vardır. Biri Allah der, hiçbir şey hissetmezsin. Biri Allah der, muhabbete gark olursun. Neden? Çünkü Rabbini anlamıştır, tanımıştır. Rabbi onda tecelli etmiştir. Rabbi onu seviyor da ondan. Ama bakıyorsun başka biri Allah der. Allah'ı bilmediği, tanımadığı için kendi putunu zikrediyor. Aslında nefsini zikrediyor. Ne diyorsun? Aman bu Allah demesin de ne derse desin. Evet. Allah der seni Allah'tan uzaklaştırır. O Allah demiyor. Allah derken kendi nefis putini kastediyor çünkü. Allah'a teslim olmamış. Allah'a kurban olmamış. Nefsini ilahlaştırmış, putlaştırmış. Her şeyi ben biliyorum diyor. Hatta Allah bana ait diyor. Benim gibi yaparsan doğru yapmış oluyorsun diyor. Yoksa seni kabul etmem. Yoksa Allah'ı sana vermem. Onda ya. Onun sahibi ya. Kendini öyle zannetmiş ya. Böyleleri de Allah dediğinde ne diyorsun? Evet, Bu Allah demesin ne olursa olsun. Bunun sesi bana gelmesin diyorsun. Kalbin ürpermesi orada kalsın. Evet. Onun için kim nasıl bir imana sahipse, Allah'ı nasıl seviyorsa, Allah deyince evet. ya kalp ürperir ya da tam tersi olur. Ama kulun kendisi Allah dediğinde kalbi ürpermiyorsa bu sorun var. Evet. O aşta, muhabbette Sevgide, marifette, marifetullah'ta bir sorun var. Anlamamış, tanımamış, bilmiyor. Tanımadığı için, evet, iman yeterli değildir. Kalbinin titremesi için. Bunun için Allah'ın buyurduğu gibi, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilin. gereğini yerine getirin. Sen onun kulüsün. Allah'ın senin üzerinde bir muradı var. Bu muradını unutma. Allah'ın senin üzerindeki muradı senin ona kul olmandır, abdolmandır, onu sevmendir, ona aşık olmandır, ona olan imanını ispatlamandır. Allah senin imanını seviyor, senin abdiyetini, kulluğunu seviyor, senin onu sevmesini seviyor. Evet. Efendim, bir izleyicimiz selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Benim babamın tapusuz evi vardı, devlet hak sahiplerine para karşılığında arsa verdi. Ben aldım, ailem bana hakkımı vermiyor, ne yapmalıyım? Böyle bir durumda aile bu. Yapılması gereken şey hakkı helal etmektir. Allah'ın hesabını yapmaktır. Dünya mali dünyada kalır. Varsın onlara olsun. Bize düşen büyüklüğümüzü göstermektir. Senin için ya Rabbi, bir sorun çıkmasın, sıkıntı olmasın, küskünlük olmasın dargınlık olmasın. Varsın dünya onların olsun. Biz böyle söylediğimizde, senin için yarabildiğimizde göreceğiz ki Allah bize sevdiğimiz bir muameleyi yapar. Hayır bir muameleyi yapar. Bize ikramda bulunur. O yanlış yapanlara da gereken muameleyi yapar. Onları önümüze getirip diz çöktürür onlara. Rabbimizi böyle anlamamız gerekir. Biz işi ona bıraktığımızda, ona havale ettiğimizde en güzelini yapar. Olması gereken şey budur. Efendim Diyarbakır'dan Samet Çapar. Hocam ben Allah'a dua ediyorum. Hz. İsa beni kabrimden diriltebilir mi? Allah'ın izniyle. Hz. İmhedi'nin ona selam askeri olabilir miyim? Allah'ın ismi ismiyle kıyamet hariç dirilebilir miyim? Sizleri çok seviyoruz efendim. Allah razı olsun. Hz. İsa yani demek istiyor ki kardeşimiz, ben ölsem bile, beden sonra Hazreti İsa gelse, beni diriltebilir mi? Beni dirilsin de, ben de Hazreti Mehdi'ye asker olayım, demek istiyor kardeşimiz. Güzel bir fikir, güzel bir düşünce. Ama yanlış. Ama bütünüyle yanlış. Allah kullarına bir sefer hayat hakkı veriyor, ölümden sonra. Bir daha hayat olmaz. Bir daha tercih olmaz yani. Bir daha onu dünyaya göndermez. Bu bir. İkincisi, Hazreti İsa gelmez. Gelmeyecek. Hiç kimse böyle bir beklenti içinde olmasın. İmanımızı Allah'ın vahyine göre, Resulüne göre düzeltelim. Hikayelere göre değil. Hazreti İsa'nın gelme inancı evet, Hristiyanlar'da mevcuttur. Yahudiler de bir kurtarıcı gelecek diyorlar. Ama Hazreti İsa olarak değil, Ali Aleyhisselam'ın soyundan bir kurtarıcı gelecek diye bekliyorlar onlar. Müslümanlara oradan bulaşmış. Eğer Hazreti İsa geliyorsa, gelecekse, o Allah'ın Nebisi ve Resulüdür. Bu durumda Resulullah Efendimiz hatem Nebi'in olmamış olur. Yani son peygamber olmamış olur. Son peygamber Hazreti İsa olmuş olur. Bak ayete ters düştük. Yok o, işte ümmeti Muhammedten Muhammed'den biri olarak gelecek. Niye? Neye geliyor? Ne diye geliyor yani? ümmeti Muhammed yetmiyor mu ki bir daha gelsin? Ya da o vazifesini yapmadı mı ki vazifesini tamamlamaya gelmiş olsun? evet Bu batıl bir fikir, batıl bir düşünce, batıl bir inanıştır. Evet, böyle bir şey yoktur. Hazreti Mehdi'ye gelince, evet, Resulullah Efendimiz'den sonra bütün sahabe kendi mertebesine göre Mehdi'dir. Bütün sahabe. Buna beraber ehl Her biri Mehdi'dir. Elbette ki her biri kendi mertebesine göre. Mehdi'dir. Hidayete ermiş ve hidayete davet ediyor. Buna beraber kıyamete kadar mutlaka Resulullah Efendimiz'i temsil eden, hidayete ermiş ve hidayete davet eden, erdiren Mehdi'ler vardır ve olacaktır. Kıyamete kadar. Biz de yaşadığımız zamanda, çağda, yerde, o mehdileri bulmaya çalışmamız gerekir. Onlarla beraber olmaya çalışmamız gerekir. Allah bizden Hazreti insan olmamızı istiyor. Allah'a dost olmamızı istiyor. Allah'a halife, Allah'a ayna olmamızı istiyor. Her birimizden Allah abdiyet istiyor, kulluk istiyor. Böyle başkalarının arkasına sığınıp ben kurtulurum. Fikri, zanlı yanlıştır. Birileri bana yardım eder. Fikri, düşüncesi yanlıştır. Kuruna Allah yardım ediyor, birilerini vesile ediyor. Evet, kimi vesile ediyor? Elbette ki hidayetçi, mehdi, mehdileri. Bize de düşen onlarla beraber olmaktır. Bunlarla beraber mehdi olmaya çalışmaktır. Yani hidayete erip, hidayete davet etmeye de çalışmaktır. Her mümin evet kendi mertebesine göre, imanına göre, marifetine göre aynı zamanda mehdidir. Efendim, Muğla Milas'tan Yusuf yukarıca mahşerde cemaat ve mürşidimiz <gülüyor> sorgulanacağız. Evet. Allah ayet-i öyle buyuruyordu. Kıyamet günü her insan topluluğunu imamıyla beraber huzura alırız. Evet. Huzura aldığımızda kimin kitabı yani imamla beraber bulunanlar eğer kitabını sağından alırsa Evet, onlar kurtuluşa ermiştir, saadete ermiştir. Sorundan da alırsa evet, ebediyen kaybetmiştir. Bu durumda mutlaka her insan topluluğunun bir imamı vardır. Yani o topluluk küçük bir topluluk olabilir. Hatta iki kişilik bir topluluk olabilir. İki kişi olabilir. Kendi başlarına hareket edebilirler. O da bir topluluk o toplu beş kişi de olur, yüz kişi de olur, bin kişi de olur, bir milyon kişi de olabilir. Ama imamlarıyla beraber huzura alırım dedi. İmama ne varsa arkasındakilere de o vardır. Eğer imam kitabını sağından aldıysa veya Allah'a yakın biri ise, mukarebundan biri ise arkasındakiler de onun kazandığı nimeti kazanıyor. Çünkü arkasındakiler ona uymuş, onunla beraber olmuş. Onun için mutlaka önümüzde, elimizde bir ölçünün olması gerekir ki yanılmayalım. Kendi kendimize karar verip, işte şu benim imamımdır derken, imamın bir ölçüsü olması gerekir. Nedir o ölçü? Ölçüsü Allah'ın kitabı ve Resulüdür. Ama hayatı yaşarken mutlaka bir cemaat halinde olmak gerekir. Allah, Öyle buyurdu ayet-i hep beraber topluca Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, cemaat halinde. Evet, eğer imam Allah'ın ipine sarılmışsa, canlı Kur'an olan Resulüne sarılmışsa, işte bizle beraber olduğumuzda o bizim imamımız olmuş olur. Dolayısıyla hep beraber Kur'an'ı ve Resulü'nü imam edinmiş oluyoruz. Tek başına sarılsak olmaz mı? Olmaz dedi Allah. E beraber sarılacaksınız Allah'ın ipini. Buna beraber bir imam da olacak. Evet, Onu huzura alacağız. Siz de onun, onunla beraber huzura alınacaksınız. Hesaba öyle çekilirsiniz ki bu Allah'ın adetidir. Bu böyledir. Evet, beraber huzura alınır. Ve bununla beraber eğer, bir önce şefaati anlatırken söyledim. Eğer hayırda, hayır yolda şefaat etmişse, Orada da aynı şekilde onların önüne verir, şefaate devam eder, onları cennete götürür. Şerde, küfürde, nifakta şefaat etmişse aynı şekilde onların önüne verir, onları cehenneme götürür. Allah Firavun'u da öyle anlattı. Firavun ve ona tabi olanlar, uyanlar yarın kıyamet günü Firavun onların önüne verir, onları cehenneme götürür dedi. Evet Onun için imamımızın kim olduğuna bakmamız gerekir. Efendim İshak Oruçlu iyi akşamlar değerli hocam. İyi akşamlar. Şia ve Sünniler arasındaki fark nedir? Şia ve Sünniler arasında. Öncelikle biz bir ümmetiz. Ümmeti Muhammed. Herhangi bir mezhep olsun, tarikat olsun, cemaat olsun fark etmiyorum ümmetin dışında bir bakışla bakılmasını doğru bulmuyoruz. Önce ümmeti Muhammed, yani eğer La İlahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsa, Allah'a, Resulüne ve O'na indirilene iman etmişse, o bizim kardeşimiz, söz bitmiştir. İster Şia olsun, ister Sünni olsun, ister hangi mezhepten olursa olsun o fark etmiyor. Aradaki fark, Farklılık değildir. Aradaki fark belki yanlış anlaşılmıştır. Nedir aradaki fark? Mesela biri Şiada eğer ehli beyti masum olarak kabul ederse Şiada ne olur? Kabul etmezse o Şia olmuş olmuyor. Müslüman olmamış demiyor. Olmaz demiyor. Şia olmamış olur. Oysa ki mümin istese de istemese de, eğer mümin ise Allah'ın Resulünü seviyorsa, Allah'ı seviyorsa, ehli beyti sevmez mi? Buna beraber ehli beyti imam edinmez mi? Önder edinmez mi? Nasıl edinmez? O mümindir. Resulünden dolayı sever, Allah'tan dolayı sever. Buna beraber sevmek aynı şekilde tabi olmaya da gerektir Tabi olmaz mı? Elbette ki tabidir. Yolunda yürümez mi? Tabii ki yolunda yürüyecek. Allah'a dost olmak için, yakın olmak için. Bütün gerçek ehl sünnet böyledir. Eğer böyle değilse, nasıl sünni olur ki? Resulullah Efendimiz'in sevdiğini sevmiyorsa, o nasıl sünnidir? Nasıl Resulullah Efendimiz'e tabi olmuş? Aynı şey, şia için de geçerlidir. O da sünnidir. Yani ehl sünni, Ehl-i sünnet, sünni aynı zamanda şiadır. Taraftardır yani. Kime taraftar? Elbette ki Hz. Ali Efendimiz'e taraftardır. Yok herhalde yeziten taraf olmayacak. Muaviye'den taraf olmayacak herhalde. Eğer müminse o sünniliğini bir tarafa bırakmak gerekir. Şia olsun, Alevi olsun, eğer Hz. Ali'yi seviyorsa, Hz. Ali'nin taraftarıysa kimden dolayı? Elbette ki Resulünden dolayıdır. Allah'ın Resulü'nden dolayıdır. Allah'tan dolayıdır. Bu durumda o da sünni olmuş olmuyor mu? Sünnete uymuş olmuyor mu? O da sünnete uymuş oluyor. O zaman birlik vardır, beraberlik vardır, kardeşlik vardır. Yani böyle işi teferruata boğup sanki onlar ayrı onlar ayrımiş gibi görmek doğru değil, yanlıştır. Buna beraber ister Sünnilerde olsun, ister Şiialarda olsun veya Alevilerde olsun. Böyle aşırı uçlar var mıdır? Vardır. Onlara sünü demek ya da şia demek yanlıştır. Evet, hakisini alıyoruz. Gerisi eğer oradan ayrılmışsa dinden ayrılmış. Evet. Herhangi bir fark yoktur. İmanda herhangi bir fark yoktur. İbadette, içtihatta farklılık olabilir. Yani Allah'ın kesin olarak koyduğu herhangi bir hükümde farklılık yoktur. Yani eğer la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsa Buna beraber Allah'ın indirdiğine iman etmişse, ayetlere iman etmişse nasıl fark gözetilir? Fark gözetilirsek ne olur? Tefrika olur. İşte tefrika bundan dolayıdır. Savaşlar bundan dolayı çıkıyor. Eğer tefrika yap, yapacak olsak bu durumda fitneye sebep olmuşuz, fitneyi körüklemiş oluruz. Allah ayeti kerimede fitne adam öldürmekten daha beterdir dedi. Onun için Şia demek, Sünni demek, Şafi demek, Hanefi demek, Maliki demek, Alevi demek yanlıştır. Bu fitne olur. Allah ayet-i kerimede, evet, Resulullah Efendimiz'e buyurdu ki, Yahudiye, Hristiyan'a de ki, o bir kelimede hepimiz birleşelim. Hangi kelimedir o? Hepimizin söylediği kelime. La ilahe illallah. Diyor muyuz? Diyoruz. Bütün dinlerde bu böyledir aslında. Gelin burada birleşelim. Allah peygamberine Yahudi Hristiyanın davet ettirirken bunu söylettiriyor. Bunu böyle söyler diyor Tevhidde birleşelim. Bize düşen, eğer müminsek, Müslümansak, Allah'ın Resulü'nü ona indirilene iman etmişsek, bize de düşen bu tevhidi, İkrar etmek değil mi? Ortaya koymak değil mi? Birbirimizi sevmek değil midir? Eğer ayrım yaparsak tefrika yapmış olur. Buna beraber fitneye de sebep olmuş oluruz. O kim olursa olsun. Kim ne söylerse söylesin bu böyledir. Her birimiz hesabımızı Allah'a vereceğiz. Bizim işimiz Allah'a göre hüküm vermek değildir. Kendimizi Allah'ın yerine koyup şu doğru yaptı, şu yanlış yaptı demek değildir. Kim doğru yapmış? Kim doğru yapmışsa onun gibi yapacağız. Kim haktadır? İşte orada vuracağız. Öyle yapacağız. Geçmişi hesaba çekerek değil. Geçmişteki hakkı, hakikati, güzelliği bulunduğumuz zamana, çağa getirip onu şimdi burada yaşayacağız. Güzel yapan kimdir? Resulullah Efendimiz. Güzel yapan kimdir? Ona uyanlar, tabi olanlar, sahabe, ehli beyt. Eğer onlar güzel yaptıysa bize de düşen onların orada yaptığı o güzelliği buraya taşıyıp burada yapmaktır. Tefrika yapmak değil. Birilerini cennete ya da cehenneme göndermek değil bizim işimiz. Bu hesabı Allah görüyor. Orada değildik ya bilmiyoruz. Yüz sene öncekini de bilmiyoruz. Birilerini böyle takdir edip göğe çıkarıp birilerini cehenneme göndermek bizim işimiz değil. Bizim işimiz kendi hesabımızı görmektir. Allah'a ve Resulüne göre, Allah'ın vahyine göre güzel yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Ensar gibi, bu Hacir gibi yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Güzellikle onlara tabi olanlardan mıyız değil miyiz? Bize düşen güzellikle onlara tabi olmaktır. Güzellikte onlara tabi olmaktır. Şerde değil, günahta değil. Yaptıkları güzelliği buraya taşıyıp burada güzellikle, güzellikte onlara tabi olacağız. Başkalarının değil, kendi hesabımızı göreceğiz. Ben ne yapıyorum, ben ne yaptım? Kazanıyor muyum, kaybediyor muyum? Eğer başkalarını hesaba çekersek, hiç farkında olmadan kendimizi Allah'ın yerine koyup hüküm veriyoruz demektir. Onun için hiç kimse hangisi haklıdır deme hakkına sahip değil. Allah'a göre hangisi haklıysa, haklı o'dur. O hükmü o verir. Ben veremem bu hükmü. Ben ancak kendi hakkımdaki hükme veririm. Kendi hakkımdaki hükme baktığımda hatam var, kusurum var, yanlışım var, eksigim var. Allah'ın emrettiğini doğru dürüst yapamıyorum. Hata işliyoruz, yanlış yapıyoruz. Bununla beraber Rabbimize layıkıyla abd olamadık, kul olamadık. Rabbimizi layıkıyla tesbih edemiyoruz, hamd edemiyoruz, şükredemiyoruz. İmtihan geldi geldiğinde gerektiği gibi karşılayamıyoruz. Kazanmak için Yeterli çabamızı, gayretimizi sarf edemiyor. imtihanları kazanamıyoruz. Bir kısmını kazansak, bir kısmını kaybediyoruz. Benim böyle sorunum varken, benim böyle bir derdim varken, böyle bir hesabım varken, yani kendimi unutup, kalkıp başkasını mı hesaba çekeceğim? Böyle bir şey. Kendi kendini kandırmaktır, kendini unutmaktır. Onun için Resul Efendimiz ne buyurdu? Aleyhissalatü vesselam, Bahtiyar o kimsedir ki, kendi günahını görmekten başkasının günahını göremez. Bedbaht da o kimsedir ki başkasının günahını görmekten kendi günahını göremez. Kalkıp 1500 sene önceki insanları hesaba çekiyoruz. 100 sene önceki insanları, 500 sene önceki insanları hesaba çekiyoruz. Bu alim doğru yaptı, şu alim yanlış yaptı. Hayır. Sen güzel yapana bak. Güzel yapanın güzelliklerini al ve burada o güzelliği yapmaya çalış. Sen buradan hesaba çekileceksin. Oradakilerden değil. Oradakiler hakkında karar ve hüküm vermekle bir şey kazanamazsın. Tam tersine Allah adına hüküm vermiş olursun ki Rabbine ters düşersin. Evet onun için kul kullukta samimi olmalıdır. Ciddi olmalıdır. Kendi hesabını yapmalıdır. Bununla beraber Allah hükmü önümüze koymuştur. Vahiyini önümüze koymuştur. Resulü önümüzdedir. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu Kur'an'ın ölçüsüne vurup biliyoruz, anlıyoruz. Hiç Allah'tan kaçmaya gerek yok. Birbirimize şuci buci deyip bununla kazanabileceğimizi zannetmeyelim, düşünmeyelim. Şunlar doğru yapıyor, şunlar haktadır. Sen neredesin? Onlar hakta da sen neredesin? Mesele bu. Ne kadar onlara uydun? Ne kadar onlar gibi yaptın? Onlar hakta diyorsun ama sen tam taş tarafta duruyorsun. Evet. Arada bir fark yoktur. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen kardeştir. Müminler kardeştir. Eğer biri birinin imanını inkar eder, küfürle itham ederse, o kafir değilse, o söz ona döner, kendisi kafir olur. Müşrik olur. Onun için müminler birbirini tekfir etmez. Küfürle itham etmez. Söyledim. Bir tek ölçümüz vardır, o da. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen mümindir ve kardeşimizdir. Bazı konularda böyle iştihat farklılığı olabilir. Bırak onu ki öyle olsun, sen kendine bak. O senin kardeşin. Sana düşen haki olduğu gibi ortaya koymaktır. Tercih onudur. Dilerse alır, dilerse almaz. Onun hesabını görecek olan Allah'tır. Biz değiliz. Bir başkası değildir. Onun için müminler, Tefrikadan, fitneden uzak durmalıdır müminler kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulun dedi Allah. Kardeşlerin arasını nasıl bulman gerekiyor? Tevhide davet etmekle, birliğe, beraberliğe, kardeşliğe davet etmekle, kendine davet etmekle değil. Yani biri, ben sünniyim, hepiniz sünni olun derse, kendine davet ediyor. Ben Şiayım, hepiniz şia olun. Bak ben birliğe davet ediyorum, sen kendine davet ediyorsun. Neye inanmışsan ona davet ediyorsun. Bu davet, birliğe davet değil. Tevhide davet değil. Bu tefrikaya davettir. Birliğe davet, Allah'ın kitabına, Resulüne davettir. Bitti. Allah herkese akıl vermiş, vahyini her bir kura tek tek indirmiştir. Ne dememiz gerekir? Allah'ın kitabını okuyun. Allah'ın Resulünü tanıyın. Bize düşen, Rabbimizin vahyini anlamaktır, Resulüne tabi olmaktır. Herkesi buna davet ediyoruz, etmemiz gerekir. Allah bizi huzura aldığında, Ağzımızdan çıkan her kelimeye hesap vardır. Allah bize, ''Kurum, şunu neden böyle söyledin?'' Dediğinde, Nasıl bir cevap verebilmemiz gerekir? ''Ya Rabbi sen söyledin, Hani sen bana Kur'an'ı vahyetmiştin ya, Orada böyle söylemiştin, onun için böyle söyledim.'' Diyebilmemiz gerekir. Yoksa, paranca şöyle söyledi, paranca böyle söyledi, Allah'ın benimle söyledim peki demez mi?'' Hu, Rabbine karşı ciddi ve samimi olmalıdır, yaramcı olmamalıdır. Kendi fikirlerini, düşüncelerini ya da başkalarının fikirlerini, düşüncelerini din diye takdim etmemelidir. Din, Allah'ın dinidir, hüküm, Allah'ın hükmüdür. Allah her şeyi söylemiştir, bunun dışında kim bir şey söylerse, o kendini, fikrini, düşüncesini, sözünü Allah'a şirk koşmuştur. Resulü yolu yürümüştür, sirat-i müstakimi yürümüştür. Onunla beraber yürüyenler sırat-ı müstakimde olmuştur. Kim bunun dışında bir yol ararsa, evet ne yapmıştır? Sırat-ı müstakimden çıkmış kendine yeni bir yol edinmiştir. O yol Allah'ın yolu değil. O yoldan gidenler Rabbini bulamaz. Şeytani budur. Şeytana dost olur. diyoruz. Efendim, Gaziantep'ten Emine Bostan Erdoğan, hocam Allah senden razı olsun, senin gibi güzel insanları başımızdan eksik etmesin inşallah. Allah hepimizi güzel eylesin. Allah'ın güzelliğiyle güzel eylesin. Allah'ın güzel dediğine güzel diyenlerden eylesin. Allah'ın sevdiğini sevenlerden eylesin. Allah'ı sevenlerden eylesin. Allah'ın sevdiklerinden eylesin inşallah. Allah kardeşimizden razı olsun inşallah. Efendim programımızın hemen hemen sonlarına doğru geliyoruz. Evet. Nasıl yapmamızı istersiniz efendim? Bitirelim. Tamam efendim. Ben bir soruyla beraber... Buyurun. Efendim, Konya'dan Kamil'e üçer, Resulullah Efendimiz miraca çıkarken Allah'ın yarattığı ilk ruhla hakikat Muhammediye, yer değiştirdiği söyleniyor. Yani dünya inen Peygamber Efendimiz miraza çıkan değilmiş. Doğru mudur? Kesinlikle yanlış. Hakikati Muhammediyeyi doğru anlamak gerekir. Allah'ın yarattığı ilk nur. Buna beraber Resulullah Efendimiz bir beşer. Ene beşerül müstek. Söyle, ben de sizin gibi bir beşerim de buyurdu. Hakikati Muhammediye, bütün ruhların kendisinden yaratıldığı nurdur. Bütün varlığın kendisinden yaratıldığı nurdur. Bununla beraber o hepimizin hakikati, bütün insanların hakikatidir. Bir de bunu böyle anlamak gerekiyor. Vusat yolculuğunda kendi hakikatimize ererken varacağımız yer odur, orasidir. O bir mertebe. Manevi bir mertebe. Yoksa onunla beraber geri dönmüş demek yanlıştır. Böyle bir şey olmaz. Yoktur. Evet. Efendim, son olarak söylemek istediniz. Hakikati Muhammediye'yi doğru anlamak gerekir. Özellikle böyle tasavvuf elinin biraz böyle ileri gittiği bir konudur. Aynı şekilde ehli Sünnet'in de aşırı gittiği bir yeri vardır. Allah her şeyi onun yüzü suyu hürmetine yaratmış gibi bir söz. Batıl bir söz. Her şeyi onun yüzü suyu hürmetine yaratmış. Onun için yaratmış. Yetmez. Allah ona aşıktır diyor. Tövbe estağfurullah. Bu Allah'ı bilmemektir. Bu Allah'ı tanımamaktır. Her şeyi o ilk durdan yaratmış demek başka bir şeydir. Her şeyi onun yücüsü yorbetine onun için yaratmış demek başka bir şeydir. Bununla beraber bir de hadis vardır. Levlâke levlâke lemmâ halektu eflak. Kudsi hadis. Sen olmasaydın, sen olmasaydın felekleri, kainatı yaratmazdım. Bu doğru. Ama e, hadisin bir de e, devamı var, öncesi var. Buyurdu ki Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Allah'ın ilk yarattığı nur benim nurumdur. Sonra o nurdan çokça insanlar yarattı, sayısını Allah'ın bildiği kadar çokça insan yarattı. Sonra onlara hitap etti. Levlâke, sen olmasaydın, sen olmasaydın, insanları, yara, felekleri yaratmazdım. Kainatı, varlığı yaratmazdım. Bunu her bir insana tek tek söyledi Allah. Her bir insana tek tek. Yani yerde, gökte, ikisi arasında ne varsa hepsini insanın hizmetine verdim. Her bir insana bunu tek tek söylemiş. Manevi olarak her bir insan Allah'ın nefeti, yürhü taşıyor mu? İşte Allah ona söyledi. Ey yerkul Allah'ın kendisine ne fethi ruh olursa, işte Allah bu hitabı ona yapar. Ustat yolunda, ustat yolculuğunda, Allah'ın kula bu hitabı yapacağı bir mertebe vardır. Aynen böyle hitap eder. Sen olmasaydın, sen olmasaydın diye hitap eder. Bu hitabı orada almış çünkü. O hitabı nerede almışsa, gönül itibariyle, gönül yolculuğu itibariyle, oraya vardığında, Allah bu hitabı ona bir daha yapar. Evet, bunu böyle anlamak gerekir. Yoksa böyle her şeyi onun yüzü suyu hürmetine yaratmış deyip onu böyle öne çıkarıp kendisi kendisini arkada bırakması yanlıştır. O en öndedir. O ilktir. İlk yaratılan nurdur. Dolayısıyla en öndedir. Dolayısıyla en yüksek makamdadır. Bulunduğu makam aşk makamidir. Her bir kura düşen ona tabi olmaktır. Onun izinde yürümektir, tabi olup onun izinde yürümektir. Onun kazandığı nimeti, kendisine ait olan nimeti kazanmaktır. Zaten kullukta budur. Kazanmamız gereken de budur. Rabbimizi kazanmak. Rabbimizin güzelliğini kazanmak, nurunu kazanmak, aşkını muhabbetini kazanmak, aşkında, muhabbetinde evet yok olmak, gar olmak. Aşk olmak, muhabbet olmaktır. Dolayısıyla Kamil manada kul olmaktır. Hazreti insan olmaktır. Yaratılışın gayesi bu. Allah'ın bizim üzerimizdeki muradi bu. Bundan başka bir şey yok. Bundan başka her ne varsa hepsi bunun içindir. Bu kulluğun olması içindir. Allah'ın muradının üzerimizde gerçekleşmesi içindir. Evet. O zaman her birimize düşen neyi kazandığımıza bakmaktır nasıl kazanmamız gerekir, nasıl kazanabiliriz, ona bakıp çabamızı, gayretimizi ona göre sarf edip sirat-i müstakimde Allah'a koşmamızdır. Allah bizi sirat-i müstakimde Resulüne tabi olanlardan eylesin. Gerçek manada kendisine kul cool olan, abd olan, aşık olan kullarından eylesin. Birbirine cennet olan, hidayet olan, birbirine aşk olan, muhabbet olan, nimet olan, ikram olan kullarından eylesin. İnsanlar üzerinden, birbirimiz üzerinden cenneti kazanan, Allah'ın rahmetini, güzelliğini kazanan kullarından eylesin. Bir kula bakarken, bir mümine bakarken, insanlara, hayvanlara, varlığa, mahlukata bakarken Allah adına Allah'ın ismine okuyanlardan Allah'ın muradını görenlerden eşyanın hakikatini olduğu gibi görenlerden eylesin inşallah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi kardeşlerimizin üzerine olsun, müminlerin üzerine olsun, Müslümanların üzerine olsun. Amin. Kardeşlerimize muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Sevgili izleyenlerimiz, gücümüz yettiği kadar Efendimiz'e sorularınızı, sorunlarınızı yöneltmeye çalıştık. Soramadığımız sorularımız vardır. İnşallah bir sonraki programımızda devam edeceğiz. Buluşuncaya kadar hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbimize emanet olunuz efendim.